Kur'an'da geçen bazı kelimelerin ıstılaları hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler fasık mümin olmaz gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu konuyu biraz aydınlatabilir misiniz? Ee, evet, ıstılah önemli. Yani terim, kavram önemli olduğu için de Seyyid Şerif Cürcani'den hatta belki ondan daha öncelerden itibaren bu ümmetin kavramlarını, kavramsal dünyasını Ee, muhafaza eden özel eserler yazılmış ee, şu bir hakikat e, pek çok İslami ıslah kaynağını Kur'an'da ve sünnette buluyor akli ilimlerin kavramları, terimleri bilahare oluşmuş bu da gayet tabi fakat bir şeyi gözden uzak tutmayalım Herhangi bir şey Kur'an'da şöyle geçer, sünnette böyle geçer diyebilmek için konuyla ilgili bütün ayetleri ihata etmek lazım. Ya bir insan dese ki fısk kavramı Kur'an'da işte kafirler hakkında geçer. Kur'an'ı bir kavram olarak fısk kafirlere anlatır dese onun karşısına Ragıp Isfahani'nin müfredatını koymak lazım. Al buna bak, Ragıp Isfahani burada fıskı ve fasığı nasıl tarif etmiş? Sonra ilgili ayetlerin bir dökümünü yapalım. Gerçekten de fısk ve türevi kavramların geçtiği her ayet e, küfrü mü anlatıyor? Hayır küfrü anlatmıyor. Fısk en genel e, anlamıyla günah ve masiyet demektir. Bunun bir ucunda küfür vardır, şirk vardır. Bir ucunda da kişiyi dinden çıkarmayan günahlar vardır. Bu geniş anlam yelpazesi içerisinde her bir ayeti ait olduğu yerde görmek lazım.